Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu İçinde yaşadığımız çağda bir matematikçi genellikle bir üniversitede veya bir okulda öğretim üyesidir. Matematik dersi verir, matematik sınavları düzeltir. Eğer üniversitede ise lisans programlarla yeni matematikçiler yetiştirmeye gayret sarf eder ve bir yandan da matematik yapar. Bazı matematikçiler de araştırma enstitülerinde veya endüstride sadece matematik yapmayla uğraşırlar. Ama bunlar azınlıkta herhalde. Hemen her ülkede azınlıkta. Matematik yapmak ne demek? Yahut matematik nasıl üretilir demeyelim de matematik üretildiği zaman sonucu ne olur? Matematikçi düşünür, yeni bir problemi ele alır ve sonuçta bir ispat ortaya çıkartır. İşte bu yeni bir matematik teoremidir, yeni bir matematiktir, yeni yaratılan bir bilgidir. Peki bunu yapınca ne yapar? Böyle bir şeyi elde ettiği zaman Yeni bir sonuç elde ettiğini sandığı zaman genellikle yapılan şey en yakın meslektaşına veya meslektaşlarına e, yaptığını anlatır. Bir seminerde anlatır veya odasına gider, tahtada anlatır veya bunu bir not olarak yazar, anlatır. Bir sınavdan geçirir yaptığı matematiği. E, diyelim ki o sınavdan geçti e, yaptığımız matematik, ondan sonra daha ciddi bir sınava tabi tutulur. Belki kendi üniversitesinde, belki başka bir üniversitede bir toplantıda, bütün matematikçilerin çağrılı olduğu, herkese açık bir toplantıda yaptığı e, matematiği, teoremi, ispatıyla birlikte tahtada anlatır. Eleştiri bekler. E, o eleştirilerden de başarıyla geçtiğini varsayalım. Her zaman bu olmaz tabi. Mesela eleştirilerden bir tanesi şu olabilir: e, Yaptığın doğru ama bu çok daha kolay yapılabiliyor. Bunu neşetmeye bir makale haline getirmeye bile değmez denilebilir. Veya ispat diye öne sürdüğü şeyde büyük bir boşluk, yanlış bir hesap, yanlış bir arsayım gözükür ki o zaman işte e, üretilmiş bir şey olmadığı ortaya çıkar. Bir matematikçi daima meslektaşlarının eleştirisine açık olmak zorundadır ve kendi yanlışını da kabul etmek zorundadır. Diyelim ki bu seminerde de bir yanlış çıkmadı. Ondan sonra oturur, bu sonucunu bir matematik makalesi haline getirir ve bir dergiye yollar. Bir matematik dergisine yollar. Matematik dergisinin editörü bu makaleyi alır, inceler ve konusuna göre iki tane hakeme yollar. Hakem bu konuyla ilgili e, dergi editörü tarafından bilinen iki e, matematikçidir. E, yollarken de yazarın ismini siler genellikle. Yani e, hakemlik e, müessesesinin mümkün olduğu kadar objektif olması insanların isminden çalıştığı yerden etkilenmemesi istenir, beklenir. Peki bu silinir isim yazarın bulunduğu ülke, üniversite vesaire iki hakeme gider. İki hakem bu makaleyi, ki makale genellikle 4-5 sayfalık bir makaledir, didik didik incelerler. Bu aylarca sürebilir. Yanlış ararlar. Ee, yanlış yoksa ispatı daha kısa yoldan yapılabilir mi diye bakarlar. Diyelim onu da bulamadılar. İspat hem doğru hem de daha kısa bir ispat ortaya çıkmıyor. Peki acaba ortaya çıkan sonuç e, yeteri derecede ilgi çeker mi? O dergiye uygun mu diye düşünürler. Diyelim ki bütün bunlar da olumlu sonuçlandı. Ee, i̇şte o zaman e, editöre durumu bildirirler. Son karar editöründür. Ve editör makalenin sahibine e, mutlu haberi ulaştırır. Makaleniz basıma kabul edilmiştir. Ve sonuçta makale basılır. Bütün matematikçilerin sınayabileceği bir şekilde açık bir ortamda e, bir matematik üretilmiş olur. Ondan sonra tabi bu makalenin eleştirileri gelir. Makaleden esinlenerek yapılan başka matematikçilerin yaptığı genellikle yenilikler ortaya çıkar. Eğer çok çok önemli bir makale ise daha sonra bu makaledeki sonuçlar bir takım klasik kitaplarda yer almaya başlar vesaire. Ben tabi size hep işin mutlu tarafını anlattım. Olabilir ki hakemlerden biri yanlış bulur, editöre bildirir, editör Bulunan yanlışı yazara bildirir, yazar o yanlışını düzeltmeye çalışır, düzeltir veya düzeltemez, düzeltirse tekrar hakeme gider. Bu süreç böyle editörle, editör aracılığıyla yazar ve bilinmeyen hakemler arasında oldukça uzun da sürebilir. Sonuçta mutlu veya mutsuz sona ulaşılır. Esasında bir makalenin basılmaması veya içinde yanlış bulunması da tabii ki yazar için mutsuz bir sondur ama onu da öyle ifade etmemek lazım. Çünkü matematik doğruysa matematiktir. Yarı doğru, biraz doğru, hatta neredeyse doğru matematik diye bir kavram yoktur matematikte. Yani bu her zaman böyle miydi? Matematik yaratma süreci. Değil, tabii ki değil. Bu esas olarak e, 1900'lü yılların e, ilk çeyreğinin sonunda ortaya çıkmış bir süreç. Buna e, tanımadan hakemlik denen bir süreç e, diyoruz. Ama daha önce tabii e, farklı biçimleri vardı. Yaratılan matematiğin sınanması ve ortaya çıkması için. Örneğin 19. yüzyılda Fransa'da en önemli kurumlardan birisi de Fransız Akademisi'ydi. Ee, bir genç matematikçi eğer yeni, ilginç bir teori yarattığını iddia ediyorsa bunu bir tez olarak veya bir makale olarak yazar ve Frans Akademisi'ne ve Frans Akademisi'ndeki tanınmış matematikçilere yollardı. İşte burada artık tanınmış matematikçilerin bir anlamda e, o gence göre dev matematikçilerin e, o yazılan tezi, sınaması süreci devreye girerdi. E, neden 19. yüzyıla birden döndüm? Çünkü e, bugünkü matematik hikayemiz belki oradan olacak. Evet, hikayemizin kahramanı bir Fransız matematikçi. Évariste Galois. Galois 1812 yılında Paris'in hemen dışındaki bir köyde doğdu. Babası da o köyün veya küçük şehrin belediye başkanıydı. İyi eğitilmiş bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi Galo. Şimdi o devir 1812'den Galo'nun yaşadığı 1830'a kadar kısa bir süre, 1832'ye kadar kısa bir süre. Ee, Avrupa'da fakat esas olarak Fransa'da Restorasyon devri denilen bir devir. Yani Napolyon 1812'de Moskova'da bozgun uğramış, 1815'te e, Viyana Kongresi toplanmış, yeni bir dünya düzeni e, Avusturyalı Kont Metternich'in liderliğinde politikacılar ortaya atmışlar ve bu düzeni korumak için çeşitli tedbirler e, almışlar. Fransa'da ise tekrar krallık kurulmuş. Restorasyon, krallığın ve kilisenin ve aristokrasinin restorasyonu. Oysa ondan önceki çağ Fransız ile başlayıp Napolyon'la devam eden çağ, Fransa'da büyük olayların, büyük değişimlerin yaşandığı bir çağ. Müthiş dinamik bir ülke o sırada Fransa. Napolyon zamanında da böyle büyük olaylar olmakta ve aristokrasi olmadığı için ve kilisenin ayrıcalıklarıdan kilise arındırıldığı için gerçekten de bir genç statüsüne göre değil, yeteneğine ürettiğine göre değerlendirilebiliyor. Bilinir Napolyon zamanında da bir onbaşı askeri bir alanda büyük bir becerik gösterebilirse birkaç yıl içerisinde general bile olabilir o çağda. Ama restorasyon çağı hiç öyle değil. Kilise ayrıcalıklarını tekrar kazanmış. Aristokrasi gelmiş ve tekrar Bourbon Krallığı, bütün yavaşlığı, seramoniciliği ile e, kurulmuş. Ve özellikle o çağın gençleri üzerinde bütün bu restorasyonun kilisenin krallığın, aristokrasinin yarattığı bir ağırlık, bir ağır hava, bir bezginlik söz konusu. O çağın kültürel hayatını yahut sosyal hayatını Stendhal gibi, Balzac gibi romancılardan veya o çağda geçen operalardan kolaylıkla takip edebiliriz. Çağ, düellolar çağı, çağ, insanların Özellikle gençlerin bezginlik geçirerek kendilerine alkole verdikleri veya bohem hayata daldıkları veya genç yaşta tüberküloz olup öldükleri çağ. Tem música Eu mesmo mentindo devo Que isso é nova que isso é muito natural. O que você não sabe nem se percebe É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha boletim. Velozi asu en obeğratiğim. a pavaracim, o mu? Eski en büyük, o seni, o seni, o o seni, o seni, o seni, o seni, o seni, o seni, o seni, no seni, o seni, o seni, o seni, o seni, o seni, o seni, o Sona müzik eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski eski no peito dos eski eski eski um coração Tabii ki restorasyon çağında önemli olan şey ayrıcalıklı olmak. Nasıl ayrıcalıklı olmak? Statü gereği ayrıcalıklı olmak. Yani ya kraliyet ailesinden olacaksınız, ya doğuştan aristokrat olacaksınız veya kiliseden yüksek kademelerinde yer alacaksınız. Üretim önemli değil. Gerçekten özellikle Galova gibi e, yetenekli ve dinamik gençler. Veya delikanlılar için, çünkü galiba tam anlamıyla bir delikanlıydı, zor tahakküm edecek bir çağ. Galiba okuldayken işte o çağın önemli dersleri sayılan e, Latince, Rümanca, gramer gibi konularda hiç ama hiç parlak değildi. Hatta ilgince rutin ders matematiğinde de e işte orta karar bir öğrenciydi. Ama daha çok küçük yaşlarda, 15, 14, 15, 16 yaşlarında kendisi için çok zor sayılabilecek geometri ve matematik kitapları okumaya başladı. Ve bunlardan zevk almaya başladı. Dediğim gibi okulda hiç iyi bir öğrenci değildi. Ama 16 yaşına gelince birden karar verdi ki matematikçi olmak istiyor. Ve okuldan nefret ediyor. E, o zamanın matematikçilerinin çoğu yarı askeri bir okul olan bir mühendislik okulu olan Ekol Politeknik'ten yetişiyor. Onun için Ekol Politeknik'e girmek istedi. Ama doğru dürüst sistematik bir hazırlığı yoktu. Ekol Politeknik'in giriş sınavlarında başarısız oldu. Bir daha denedi. Gene doğru dürüst hazırlık yapmamıştı. Gene başarısız oldu. Ha, bir de o sene Babası intihar etti çünkü babası yaşadığı belediye başkanı yaptığı köyde kilisenin bir süre entrikaları içerisinde olmadık suçlarla itame edilmişti buna dayanamadı ve intihar etti. Bu tabi Galo'nun dengesini biraz daha bozdu ama ona rağmen Ekol Politeknik'ten vazgeçti ve Ekol Normale girdi. Matematik öğretmeni olmak istiyordu. Daha 16 yaşındayken bir makale yazdı ve akademiye yolladı. Akademi de o zamanın en meşhur Fransız matematikçi say matematikçisi sayılan Cauchy'ye yolladı. Ama Cauchy bu manüstürü kaybetti. Makaleyi kaybetti. Cauchy'nin böyle yollanan makaleleri kaybetme adeti vardı. Adeti demeyelim belki de adama çok sayıda makale yollanıyordu. Kendisi bir yandan matematikle uğraşmaya çalışıyordu, bir yandan da bunları okumaya. Ee, vazgeçmedi Galois. 18 yaşındayken akademiye, bu sefer de Furiye'ye yarışma için bir makale yolladı. Akademi bir yarışma açmıştı. Fakat Galois şanssız bir genç anlaşılan. Furiye bu makaleyi aldı, teşekkür etti. Hemen ardından da Fourier öldü. Korye'nin evraklar arasında bu makale çıkmadı. Galois'nin yarışma için yolladığı makale yarışmaya dahil edilemedi. Maalesef. Bıkmadı. Bir daha akademiye makale yolladı. Bunu da yine zamanın meşhur akademisyenlerinden matematikci Poisson beğenmedi. Geri verdi. Şimdi Galois Paris'te o sırada için için kaynayan politik hayata da girdi. Çünkü artık Restorasyona karşı, e, Bourbon Hanedanı'na karşı bir sürü e, sesler yükselmekteydi. Protesto sesleri. Ve e, 1830'da hanedan değişti. Yeni kral Louis Philippe, gene Bourbonların bir kolu olan Orléans e, prenslerindendi. Ama e, daha meşru yetişti, ve Gallo'a onu canı gönülden destekledi, hatta Louis Philippe'den çok şeyler de bekledi. O sırada şansı da vardı, iki makalesi yayınlandı. Akademiye yollamadığı ama başka bir matematik dergisine yolladığı iki çok önemli olmayan makalesi yayınlandı. Bakın o sırada Galoa tam 18 yaşındaydı ama dedim ya Galois tam bir delikanlıydı. Siyasi nedenle iki kere tutuklandı. Bu arada Ecole Normale'den atıldı. Çünkü Ecole Normale'in direktörünün Louis Philippe'i yeteri kadar desteklemediğine dair bir açık mektup yazdı. Böyle zehir zembere bir açık mektup ve Ecole Normale'den atıldı. Ee, ve bu şekilde hayatını sürdürürken e, Paris'te çok dengeli olmayan e, maceralı ve bir delikanlı hayatı sürdürürken bir gönül macerasından dolayı e, düelloya girdi. Düellodan önceki akşam önüne bir sürü kağıt aldı ve hiç durmadan sabaha kadar bir sürü şey yazdı. Bilgiyi yapmak istediği bütün matematiği ama ispatsız, ama tanımsız, acele bir şekilde o ölümü bekleyen bir 20 yaşındaki gencin ne duygular taşıyorsa o duyguları içerisinde kağıda böyle adeta akıttı. Ne Ertesi sabah duelloda ağır yaralandı. Ve bir gün sonra da öldü. Tam 30 yaşındaydı. Bu yazmış olduğu sayfalar dolusu, el yazısı bile zor okunan matematiği bir arkadaşına vermişti. O arkadaşı bu matematiği derledi, toparladı ve Galoan'ın hikayesiyle birlikte zamanın meşhur akademisyenlerinden matematikçi Louis bile ulaştırdı. Louisville, Koşu gibi veya Fourier gibi ee, makaleyi kaybetmedi. Poisson gibi yeri de yollamadı, geri yollayacağı kimse de yoktu. Ama çok zorlandı anlamak için. Bu çünkü bir makale değil, bir dizi tezdi. Dediğim gibi el bile zor okunmaktaydı. Üstüne üstelik hiçbir tanım yoktu. Yepyeni konular vardı, hiçbir ispat da yoktu. Çünkü Galoğan'ın Galo vakti yoktu. Bunları yazarken biliyorduk ki ertesi gün tan ağrırken kendisi elinde tabancayla bir ormanın ıssız köşesinde duellodaki rakibiyle karşı karşıya gelmek zorundaydı. Çağın onur kavramı bunu gerektiriyordu ve o duellodan da sağ çıkamayacağı nedense içine doğmuştu. Duybel bıkmadı, uğraştı ve ilk defa 1846'da Galoan'ın tezlerini ispatlarıyla birlikte matematik makalleleri olarak açıklamaya başladı. Gerçekten de Galoan'ın bakış açısı müthiş özgündür. Kullandığı teknik o zamana kadar bilinmeyen birçok problemi çözmeye yarıyor. Denklemlerin köklerini bulmak, bu kökler arasındaki ilişkileri kurmak, işte Galova'nın yapabildiği şeylerden bir tanesi de buydu. Galova grupları veya Galova teorisi olarak bugün bildiğimiz şeylerin ana hatlarını Galova işte Duello'dan önceki o akşam sabah erken saatlerine kadar kağıda dökmüştü. Bunları deşifre edip tanımları ve ispatları yazmakta şerefi de gene meşhur bir matematikçi olan Duygu ile düşmüştü. Louisville bunları kendine ait olarak yazmadı. Galova'nın ismini daima kullandı. Kendisi sadece onları bir matematik makalesi haline getiren kişiydi. Galova teorisinin birçok bugün uygulama alanı var. Ama Galova teorisi daha o çağda, 1850'lerde çok meşhur oldu. Evet, o teorinin yaratıcısı çoktan ölmüştü bana göre ya bugünkü çağdaki düşüncemize göre bir hiç uğruna ölmüştü. Ama örneğin antik çağlardan kalan herhangi bir açının sadece pergel ve cetvel yardımıyla üçe bölünmesi problemi Galo teorisi tarafından kolaylıkla çözülebiliyordu. Cevap hayırdı. Herhangi bir açı sadece cetvel ve pergel yardımıyla üç Eşit parçaya bölünemez. İşte bugünkü matematik hikayemizde böyle e, bir çağda Paris'in, Fransa'nın sıkıcı restorasyon çağında yaşayan tam bir delikanlı ve ait. Galva'ya ama bir matematik dahisi da aynı zamanda. Matematik hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Açık Radyo program destekçisi olun